Bağımdu bollahî min al-Shaytanir Rājim. Bismillahi r-Rahmāni r-Rahīm. Al-hamdulillahī Ve salat ve selam Arkadaşlar, bu program Osmanlı medreselerinde okutulan ve adına Karabaş Tecviti dediğimiz kitap esas alınarak hazırlanmıştır. Karabaş tecvit kitabı da İmam Asım ve rivayeti Hafs'ı esas alır. Muhterem kardeşlerim, hazırlamış olduğumuz bu programın amacı şudur. Bir hoca efendinin dizinin dibine çökerek tecvit dersi görmeye vakti olmayanlar veya diğer sebeplerden dolayı buna zaman bulamayanlar bu programı açtıklarında bilenler bilgilerini yenilemiş bilmeyenlerin ise öğrenmelerine vesile olmuş olacağız inşallah derslerimiz sohbet ortamında hazırlanmış olup herkesin istifadesine sunulmuştur Allah cümlenizden razı olsun bu program vesilesiyle hasıl olacak sevabı Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhlarına ithaf ediyorum Mevla şefaatlerine cümlemizi nail eylesin Başarılar diliyorum efendim.